Bismillah, velhamdülillah, ve ve selamu ila Resulillah ve be El-Müb-Teda'u vel-Khaberu 10. dersin kaide bölümü mübteda ve Haber El-Müb-Teda'u huvel-İsmüllezî yetehaddetu anhu Mübteda, bizim hakkında konuştuğumuz ismin tek hakkında konuştuğumuz isimdir. Vel haberu huvel hadisul lazii tetimmu bihil faidatu. Haber ise ihi kendisiyle el faide, faydanın, faydanın tamamlandığı hadistir, sözdür. Mübteda hakkında konuştuğumuz şeydir. Haber ise müpteda hakkında bilgi veren ve faydanın tamamlandığı cümlenin tamama erdiği sözdür, kelimedir. Nahvu el gameru cemilun. Örnek kamer cemildir cümlesi. Fe fî cümleti nuridu en ne anil gameri ve biz bu cümlede kamer hakkında konuşmak istiyoruz. Kamer hakkında bir şeyler söylemek istiyoruz. Onun hakkında bir yargıya varmak istiyoruz, bir onun durumu hakkında bilgi vermek istiyoruz. Evet, konuşmak istediğimiz kelime el gameru, Cemilüncünesine el gamerdir. Zaten öyle değil midir? Ay, bir şey söyleyeceğiz onun hakkında. Ay doludur, ay güzeldir, ay yarımdır, ay parlaktır, ay gözükmüyor. Demek onun hakkında konuşma durumu var muhtemelen. Ve lafsul gameri müptede on. Gamer lafzı hakkında konuşmak istediğimizden dolayı nedir? Mübtedadır. Ve nuridu enne gule innehu cemilum. Ve biz onun cemil, güzel olduğunu söylemek istiyoruz. lafzu cemilin haberun. Bundan dolayı da cemil lafzı haberdir. Ne yaptı cemil lafzı? El-Gamer hakkında konuşmak istediğimiz şeyi tamamladı ve ortaya faydalı tam bir cümle çıktı. el u ve'l-haberu merfu'ani. Mübteda ve haber merfudurlar. Merfudan ilk iki kısımdır zaten bildiğiniz gibi. Burayı anladık mı? Evet. İsim cümlesinde mübteda cümleye ken başlanılan ve hakkında konuşulmak istenen kısımdır. Haber ise mübteda hakkında bilgi veren cümlenin tamamlandığı kemale erdiği bir fayda oluştuğu kısımdır. Min ahkamil müptede'i Müptedâ'nın hükümlerinden ki onun bazı hükümleri vardır, ahkamı vardır. Onlardan ilki Envâul müptede'i Müptedâ'nın nebileri, çeşitleri. Devamında Müptedâ'nın marifeli ve nekireliği Aynı zamanda mübdeda ve haberin tertibi, yani cümle içerisindeki bulunması gereken konumu. Son olarak da mübdeda'nın hasıfı hakkında konuşacak. Onlardan ilki mübdeda'nın nevileri, çeşitleri. <gülüyor> El-mübdeda'u immesmun sarihun ve imma massarun müevelün. Mübdeda ya sarih bir isimdir ya da müevel bir massardır. Müevel massardır. Nahnu Allahu Rabbuna. İlkinin örneği, sareh isminin örneği. Allahu Rabbuna. Yani Allah Rabbimizdir. El qiraat qiraatu mufidatun. Kıraat faydalıdır. El culusu huna mamnun. Culus burada oturma, mamnun yasaktır. Nahnu tulabun. Biz öğrenciyiz. Bu cümlelerdeki müfteda hepsi sarı isimdir. Ya da müevvel maslardır demişti. İkinci kısımda müevvel maslar ile ilgili örnekler. B. Ven mu hayrülle kum oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Cümlesinin müfteda entesu'u mu şeklindeki müevvel maslardır. ben tafu akrabulü takba cümlesinde de yani affetmek bayağı daha yakındır. Manasına cümlede de entafu şeklinde müebel maslar mübdedadır. Mübdedanın ahkamından ikincisi tariful mübdedey ve tenkiruhu. Mübdedanın marifeliği ve nekireliği. Tarifi marife yapılması. Ve tenkiruhu, nekire yapılması. Nekireliği. El aslu fil mübtede'i en yekune ma'rifeten kema fil emsileti atiyeti. Mübteda'da asıl olan gelen misallerde de olduğu gibi marife olmasıdır. Yani marife olarak gelmesidir. Nuşiru ilel bir bihâzel hattı. Biz mübtedaya iki çizgi altlı iki çizgiyle bu yazıyla bu hatla işaret ediyoruz. A cümlesi Muhammedun Rasulullahi. Bu cümlede Muhammedun altı çizili kısımdır, müktedadır. Aynı zamanda da marifedir. Marife de kaç çeşitti? Şimdi birincisi alem. Muhammedun Rasulullahi cümlesinde Muhammed müfteda alemin örneği. İkinci cümle. Enem müdarsun. Ben öğretmenim cümlesinde enem mükteda bunda zamirin örneği. Cim cümlesi haza mescidun bu bir mesciddir bu da Haza müptedâ ismi işaretinin örneği Alem, zamir, ism işaret devam ediyoruz dal cümlesi Ellezî Ya'budu gayrallâhi müşrikun İsme usulünün örneği Allah'tan başkasına ibadet eden müptedâ müşrikun, haberdir müşriktir Budur ki Ellezi ve Sıla cümlesi ismi, ismi mevsulünün örneği. H cümlesi el Kur'anu u Kitabullah'i Kur'an Allah'ın kitabıdır. El-Kur'an El-Muhalla bir el Eliflamla evet. süslenmiş. Evet. Ve son kısım Miftahul cenneti i Salatu O da bir herhangi bir ismi var, marife, herhangi muzaaf. Cennetin anahtarı salattır, namazdır. Bu da marifeye muzaf. Bu altı cinsten herhangi birisi olabilir ki müptada da aslan bu şekilde malif olmazdır. Bazı durumlarda nekir olacak şimdi bu kısma giriyor. Ve kad yekunül müptada u nekireten bir şuruutin şartlarla bazen müptada nekire olur. Bazen olur. El o kânenin ismi nekiraten kânenin haberi. Mübtedav bazen şartlarla bazı şartlara ihtiva etmek, taşımak şartıyla nekire olur. Minha o şartlardandır aşağıda gelenler. Birincisi iki kısım Elif ve B diye Elif kısmının iki tane daha alt dalı var. B kısmının üç tane örneği var. Evet, ilk kısmın içeriği şu: En yekunel haberu şibhe cümletin. Birincisi haberin şibih cümle olmasıdır. Müptedağının nekir olabilmesi için haberin şibhe cümle olması gerekir. El muradu bişim hil cümleti şibhe cümle ile irade olunan, kastedilen, istenen ise İki çeşitten bir Ez zarfu birincisi zarf olması, ikincisi de vel cari ve mecruru. Car ve mecru olması. Haber zarftan oluşuyorsa veya car ve mecrur oluşuyorsa bu durumda ona şibih cümle denir ve şibih cümle ise haber. Bu durumda ikinci bir şart daha gerekir ve en yetekademe alel ve bu haber Müptedaya tekadüm etmesi şartıyla. Tekadüm ederse, öne geçerse yani haber şibih cümle olacak ve müptedadan önce gelecek. Tekad, Müptedaya tekadüm edecek. Müptedanın önüne geçecek. Bu iki şart birleşirse bu durumda müpteda nekir olur. Tamam. Nahvu örneği indena seyyaratun cümlesinde huna seyyaratun müptedavun Burada seyyare kelimesi müptedadır ve zarfu inde ve inde zarfı haberin, haberdir. Haber şibih cümleden oluştu mu? Oluştu. Müptedadan önce geldi mi, müptedaya <gülüyor> takaddim etti mi? Oldu. O zaman müpteda nekira olur. Dolayısıyla bunun manası bizim otomobilimiz var şeklinde seyyahatün mübdeda inden ise şibih cümle olarak nekire gelmesi şartları yerini bulmuş olur. Aynı şekilde şibih cümlenin ikinci kısmında örneği li ehun benim bir erkek kardeşim var cümlesinde huna ehun mübdedevan burada ehun mübdedadır vel caru vel mecruru li haberun car ve mecrur olan li ise haberdir li haberi şibih cümledir. ehun olan mübdeda'nın önüne geldi, ona tekadrüm etti. Öyleyse mübdeda nekir olur. Mübdeda'nın nekir olması için başka bir şart daha e, olursa mübdeda gene nekir olabilir ki o ikinci kısım ise en yekunel mübdeda'u isme istifhamin birleştirerek okuyacak olsak en yekunel mübdeda'u mestifhamin yani müptedağının istifham ismi, soru ismi olmasıdır. Ve esma ul istifhami nekiratun ve istifham isimleri nekiredir, nekirattdandır. Mağrifedeyildir, nekiredir. Nahwu ma mabike Neyin var? Cümlesinde huna huna ism ul istifhami ma müptedağun. Buradaki ma istifam ismi, soru ismi müptedadır. Vel car vel mecrur bike haberun. ke şeklindeki car ve mecrur ise haberdir. Bu durumda da gene müpteda soru edatı olduğu için, soru edatlardan da nekir olduğu için nekire gelebilir. Hel değil de ma, men, eyu mesela. Mesela onun örneklerinden birisi, ikincisi men. İkinci cümle men meridun, kim hasta? Hunâ ismul istifhami men on Burada istifham ismi olan men mübtedâdır ve meridun haberun. İstifham ismi mübtedâ olduğu için, istifham isimleri de nekir olduğu için bu şekilde de mübtedâ, nekir olmuş olur. Üçüncü bir örnek daha var istifam isimlerine. Kem taliben fil fasli Sınıfta kaç öğrenci var cümlesinde. Kem istifam edatı, taliben onun temyizi. buna ismul istifami kem müptedeun. Burada istifam ismi olan, soru ismi olan kem müptedadır. Ve fil fasli haberun. Fil fasli şeklindeki car mecrur ise, şibih cümle ise o kemin haberidir. Müptedanın ahkamından üçüncüsü Tertibul müptedei vel haber Müpteda ile haberin tertibi Yani sırası El aslu alel haberi. Asıl olan Müptedanın habere tekaddim etmesi Yani haberden önce gelmesidir Önce müptedanın Sonra haberin gelmesidir Nahvu ente müderris Ente müpteda müderrisün haber Ve yecuz aksuhu aksi de, zıttı da caizdir. Ente müderrusunu hemzesiyle kullanacak olursak, en müderrusun ente demek de caizdir. Burada ente müpteda müderrusun haberdir. E ente müderrusun caiz, em müderrusun ente caiz. Ve yecibu eyyete gaddemel müptedeu iza kânes mustifhamin müpteda İstifham ismi olduğunda tekadüm etmesi vacip olur. Öne geçmesi vacip olur. Yani. İstifham ismi soru edatı olursa. Niye? Çünkü soru edatının yeri neresidir? Cümlenin başıdır. Nahvu mabike Neyin var? Men meridun. Kim asla? Bu cümlelerin ikisinde de ma ve men müptedadır. Soru edatı olduğu için mutlaka başa geçti. Ve yeci bu اَيْيَ تَغَدَّمَ الْخَبُرُ اِذَا كَانَسْ مُسْتِفْحَامٍ Ve haberin istifam ismi olduğunda da tekadüm etmesi vacip olur. İstifam ismi olan müpteda ise mutlaka başa geçmesi vacip olur. haberse mutlaka başa geçmesi vacip olur. Çünkü soledadlarından konumu cümle başta demiştik. İster müpteda olsun ister haber olsun. نَحْو مَسْمُكَ İsmin nedir cümlesinde ma İsmi Ahmetu cümlesinde hangi konumda? Ahmet. Haber konumunda. Dolayısıyla haberdir. İsmüke müpteda ma haber. Keyfe haulüke cümlesinde de hali ahseme mesela. Halim iyidir dediğimiz zaman. Keyfe konumuna koyacağımız cevap haber olduğu için istifa medatı da burada haberdir. Dolayısıyla cümlenin başına geldi müpteda'ya tekadüm etti. Müpteda'nın önüne geçti. Burayı kısaca bir özetleyecek olarak. Normal şartlarda müpteda baştadır, haber sondadır. Bazen müptedanın haberden sonra gelmesi caiz olur, bazen vacip olur. Caiz olması işte istifam harfine kullanıldığı zamandır. Caiz olması. Vacip olması ise istifam edatının müpteda olması durumunda mutlaka müpteda başta gelir bir vaciptir. Başka vacipler de var da onu şimdi yazdırmıyorum size. Uzun çünkü ve anlayamayacağınız kısımlar var. İnşallah başka yeri gelince anlatırım onu. Haberin müptedadan önce gelmesini vacip olduğu yerlerde var. Onlardan birisinde burada söyledi, haber istifam edatıysa, soyle edatıysa o mutlaka haberden önce geçmek gelmek zorunda, öne geçmek zorunda bu vaciptir. Yani ismü kema diyemez. Aynı şekilde bir kema diyemeyeceğim gibi. Müptedanın dördüncü e, ahkamı hazful mübtedey. Mübtedanın hazf olması, gizlenmesi. Yecuzu hazful mübtedey iza ulime. Mübtedâ bilindiği zaman ulime. Bilindiği zaman hazfı caizdir. Vacip değil, caiz. Dikkat edin. Yani gizlenmeyebilirdi ama gizlenebilirdi. tegûlu lissâili anismike. Sana, senin ismin hakkında soran kimseye dersin ki hamidun. Hamittir. Ey yani ismi Hamidun manasına. İsmim Hamid'dir manasına sadece Hamittir dersin. Mesmukadiye sorulduğu zaman. Orada ne gizlendi? İsmi, i̇smi kelimesi. ]dır. Yani mübteda olan ismi kelimesi hazf formunda gizlendi. Bu da caizdir. İsmi Hamidun demek de caizdir. Onu hasf ederek Hamidun demek de caizdir. Çünkü müpteda biliniyor. İsmi manası Bilinmediği zaman karışık sosyansı olacaksa o zaman hasfı caiz değildir. Şöyle otururken hiç lafı sözü yokken Ahmet'tir desek kim Ahmet'tir anlaşıldı mı? Bilinmiyor çünkü müpte daha bilinmiyor. Ama kapıyı çalan kim desek Huve Ahmed'un yerine Huve'yi kaldırır Ahmet'in deriz